Alp Ula Gaylı Spor Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın. Evet çok oldukça da yoğun bir gündem var. Bugün Soçi e, olimpiyatları, Kış Olimpiyatları da 2014 başlıyor. E, çok da yakıcı bir sürü de tepkide e, beraberinde getiriyor. Biraz bundan da bahsedelim. Öncelikle herhalde bunu konuşalım. Birazcık. Tabii tabii kesinlikle. Bugün Soçi'nin birçok ele alınacak yönü var. Hepsine kısa kısa değineriz. Ee, şöyle, yani Rusya 1980'den beri olimpiyat düzenlemiyor. En son 1980'de Moskova yaz olimpiyatlarını düzenlemişti. Sovyetler Birliği adı altında üstelik ama... E, ...aynı coğrafyanın parçası, Hani Siyasi şeyin Devamı kabul edelim O yüzden çok önem veriyorlar ve Bu Karadeniz kıyısındaki aslında Sayfiye kentini 6-7 yıl içinde Bambaşka bir hale Böründürdüler ve bunun için 51 milyar dolar Harcandı yani şu ana kadar Herhangi böyle bir Küresel mega Mega event diyor artık Şeyler Dünya Kupası olimpiyat gibi etkinliklere Böyle bir mega event için harcanan En büyük para hakikaten mega oldu Her açıdan Bundan önce 2008 Pekin olimpiyatları için Müthiş bir para harcanmıştı Çinliler Gözden çıkarmışlardı Yüksek bir mevbeliyordu Ben 30 milyar dolar yatırıyordum Şimdi sabah tekrar kontrol edince 44 milyar dolar Rakamını gördüm Tabi bunun e, şey yanıltmasın rakamların büyüklüğü Ya olimpiyat testlerine bu kadar para mı harcandı e, Ne Pekin'de ne Rusya'da bu söz konusu Bu e, Saçı'da harcanan paranın çok büyük bölümü Daha önce de konuşmuştuk işte, Hava alınmanı, otoyol e, Şehir düzenlemesi gibi Altyapı yatırımlarına giden para Yani operasyonel bütçe değil O çok daha düşük Herhalde 2-3 milyar dolar olmalı Yani olimpik tesisler de çok güzel ama aslında Soçi'yi tamamıyla bir dönüştürme çekim noktası yaratma projesi. Hatta e, e, kış olimpiyatları ve ardından paralimpikler bittikten sonra e, olimp olimpik tesisler bir Formula 1 pistine dönüştürülecek. Yani Soçi'de Formula 1 dünya şampiyonasının bir ayağının düzenleme projesi de var. Herhalde olurdu yani bir yarış verilir oraya diye düşünüyorum. Bu işin bir bölümü işte uzun süredir hazırlanıyor zaten Soçi ve etrafından tabii bir sürü tartışma var. Bir hani niye bu kadar para harcandı. İkincisi güvenlik meselesi var. Aralık Kasım ayında mıydı? Aralık ayında mı? Volga-Vurad'daki bombalı saldırı. Hani ani bölge Kafkasya'da hep bir güvenlik sorunu var. Soçi'de iş tehlikeye girer mi? Bazı Batı ülkeler acaba gönderecekler mi? Bunun içinde müthiş önlem olunduğunu söylediler ve güvence verdiler Rus yetkililer. Söylenlere göre 50.000 güvenlik görevlisi güvenliği sağlamak için görev alıyor. Soçi ve etrafında işte havalimanı, olimpiyat köyü tesisler hepsinin içine katarsak. Çok büyük bir rakam. Bir de tabii şey var. Rusya'da çıkan anti-gay eşcinsellik karşıtı kanun ve Buna duyulan tepki hatta bu yüzden boykot çağrısı yapanlar oldu son ana kadar. Yani bu oyunlara gitmeyelim, meşruiyet kazandırmayalım böyle hani baskıcı bir kanunu uygulayan ülkeye diye. Yani kişisel ya da ulusal bazda bir boykot bilmiyorum bazı hani tabii seyircilerden olabilir ama hani sportif alandan bir böyle bir boykot şeyi duymadık. Buna karşılık mesela ABD başka hamleler yaptı. Olimpiyat delegasyonunun başına 1960 ve 70'lerin ünlü tenisçisi Billie Jean, Jean King'i getirdi. Billie Jean hem dönemin çok ünlü kadın hakları savunucusu aynı zamanda eşcinsel hakları savunucusu. Onu delegasyonun başına geçirdiler. Hani Rusya'nın şeyini, kınarcasını adeta. Yani delegasyonda yine Başka içinsel şeyler de var. Yöneticiler de var. Hani özellikle şeyin kanunun üzerine gidiyor gibi. ABD. Ve buna dair bazı gösteriler, tepkiler olursa yani şeyin çok Uluslararası Olimpiyat komitesinde böyle sporculardan gelen şeylere pek sıcak bakmadığını biliyoruz. Yani sporlarını yapsınlar, ses çıkarmasınlar Böyle bir Anlayış var Yani işte spor dostluk Barış kardeşlik gibi böyle hani Bildik temalar arkasında dolarlar bunları hep var ama Hani böyle bir şey bir siyasi Tepki falan göstermeyin çocuklar İyi çocuk olun anlayışının olduğunu da biliyoruz Ama ben merakla bekliyorum yani Burada böyle bir, birkaç sporcudan Buna dair çıkış bekliyorum Doğrusu yani şey Televizyon yayında tabi bunu çok geniş bir kitleye Ulaştıracak O yüzden bekleyebiliriz. Evet yani e, önde gelen e, pek çok yazar yüzlerce 217 yazar da işte yürürlükteki bu eşcinsellik karşıtı ve hakaret yasalarını protesto amacıyla Putin'e açık mektup yazdılar ve uluslararası yazarlar bir lippenin üyesi Rusya'da ifade özgürlüğünü tehdit eden yasaların feshedilmesi içerisinde bulundukları haberi var. E, Guardian'da bu da, da bu, mektup yayınlar. Bu mektuba şey diyebilirim tamamen boş bir çaba. Yani Ve hiç anlamı yok Bu çünkü bir edebiyat etkinliği değil, Bu sportif etkinlik Ve bu katılan sporcular O yaz, mektup yazan 217 kişiden çok daha popüler Çok daha ünlü çok daha etkili Hı. Açıkçası yani spor öyle bir konuma Gelmiş durumda edebiyatla falan pek Şey olabilecek durumda değil hani Edebiyat spora böyle e, Tavsiye verebilecek durumda değil Bilgelik açısından demiyorum ama Etki ve popüler açısından yani Ancak spordan birileri çıkıp orada Keynini gösterecek madalya töreninde protesto, protesto yapacak ki bir etkisi olsun. Yoksa mektup yazmışlar beyhude yani hiç, hiçbir şey olmaz. Buraya bir etkisi olmaz. Yani olimpiyatın ekonomik gücü de o mektubun üzerinde. Ee, sporun içinden bir tepki lazım. Evet. Buna yoksa böyle şey olmaz. Yani burada hakikaten şey daha da etkisi olur. Keşke bir takım yarışımız yani ne bileyim işte bu sökeciler falan yapsa. Daha kalabalık görüp daha da etkili olacak. E, onların da e, sorumluluğu tabii yani o, aralarında entelektüel e, ola, olarak görenler varsa kendilerini entelektüelin sorumluluğu gereği buna karşı çıkmak için bir şey yapmalılar. Peki öte yandan da bir de e, şey var mesela bir e, Çeçenlerin durumu da var. No Sochi diye de ilginç bir belgesel de çekildi bugünkü bugün çıkan Argos gazetesinde de bununla ilgili yapılmış söyleşiler ve bir şey röportaj. Mi, çalışan mi? işçiler mi yoksa şeyle ilgili mi? 1864 ile ilgili 1864. mi? 1864. Yani bundan ha. 140 yıl önce gerçekleşti. 150. 150. Işte, şey, işte, 150. yıl işte Yani mayıs ayı e, Büyük Çerkes yani tabii şeyler Kafkas akları ona soykırım diyorlar. işte Rusya kendince temizliktiyodur herhalde. Yani işte 40 yıl boyunca Şeh Şamil'in önderliğinde sürülen savaş ve ardından gelen yenilgiden sonra Ruslar Kafkasya'daki ağırlıkla Müslüman halkları ki hani onlarca şey diyelim halk var onları soçıdan şeye sürüyorlar yani Osmanlı İmparatorluğu'na doğru 1 milyon kişi söz edilir. Yani, yani bir, e, tabii. E, çerkesler bir milyon soydaşlarının tehcir edildiğini bir buçuk milyon kişinin de öldürüldüğünü söylüyorlar ve bunun soykırım olarak kabul edilmesi istiyorlar. Yani buna ve... da ciddi tepki vesaire var ve tam bu yıla gelmesi de çok ilginç. Yani Mayıs ayı işte 150. yıl dönümü evet. ee, bu olayın ve hani tam şey gibi sanki hani... Soçi'de olimpiyat düzenlenmesi hani hiçbir şey olmadı bakın ne güzel demek gibi bir şey aslında. <gülüyor> Bunun evet sayesinde. çok yani pek çok boyutu var aslında yani UNESCO'nun kültür mirası listesindeki bir bölge bir kere Soçi olimpiyatlar için kullanılacak tesisler nesli tükenmeye yüz tutan birçok canlıya ev sahibi olan bir yerde inşa edilmiş ve işte programcı dostlarımızdan Aydan Çelik'le belgeselci Didem Şahin'in de bir araya geldiği ve No Sochi diye de ilginç bir Önemli bir belgesel yapmış oldukları Anlatılıyor evet, Birkaç kere bir iki ara gösterdiler yani Beyalı'nda evet. İstanbul'da ee, Röportajda Agusta Daha önce de çıkmıştı röportaj bu hafta de var Öyle mi? Evet ha, tamam, Herhalde olimpiyat vesilesiyle Radyo Agusta da vardı bu hafta sonu Hı. Evet. Yani tabi bu, bu hafta, hafta şey yapmak lazım Hani tam bunun evet, ya, zaten radyo... Bir de Ee, yine hani Katar'da var. Vesaire o Körfez ülkelerindeki gibi e, Şeyde çalışan işçilerin de e, e, Çok kötü koşullarda çalıştırıldığı Yani tesis inşaatında e, CNN galiba e, Bununla ilgili şeyler yaptı yani çok kötü koşullarda yaşayan Yaşatılan işçiler işte, Zaten son ana kadar devam eden inşaatlar var e, Şeylerde e, yani Otellerde Ve tesislerdeki işte oksidiklerle ilgili dediklerinin de şeyleri var. E bu meşhur yangına klozetler var ya tuvalet ikili evet. görmüşsünüzdür. Şeyler olmayan kapı tokmakları falan. Hatta Seininin İstanbul temsilcisi Ivan Watson yani girişiosunda bir sürü şey yapmıştı. Bilmiyorum hala İstanbul'da ama o soçu içinde akaret olmuş herhalde. E, otel yani o oda tutmuşlar Üç kişilik. Ama ilk, herhalde yakın bir yere gitmek için 2 günlüğüne şey yapıyorlar. Hani odayı bırakıp anahtarlar alıp ayrılıyorlar seçeneğinden geri dönüyorlar. Odada birileri var. Oda <gülüyor> <gülüyor> <O> dolu. <gülüyor> Burası komünizm günleri mi <gülüyor> diye sormuşlar. Hayır şeyde tekrar dönecek olursak bu belgesele falan da çok önemli bazı yönlerine de işaret ediyorlar kendisi de eee Aydan Çeyli'nin kendisi de köken itibariyle Çeçen, e, Dağdusi, e, Çerkes olduğu için yani e, e, bu kullanılan forumlarda işte maskotlar oyunlar için seçilen maskotların şirin bir kutup ayısı, tavşan ve e, bir leopar insanda masumiyet duygusu uyandırıyor, gülümseten şeyler ama Gerçekte diyor yıkıma uğramış olan bir doğal alan var ve hepsi de kalıcılığı olmayan bir tesis için. Yani mesela Kafkasya Forumu'da bir anti-maskot yarışması düzenleyerek olimpiyatları farklı bir paradigmadan konuşalım dedi. Beni de davet etti diyor. İşte o sırada proje başlamış oldu ee, diyorlar ve çok büyük bir çevresel yıkım açısından orada çalışan işçilere... E, yapılan köle muamelesi e, ve pek çok kaza iş kazasında ölen işçiler de var yani e, çok açıdan yeter ki olimpiyat iyi olsun evet. mühim olan o <gülüyor> evet, yani tamam. insan, bir sürü insan var canım yerine yenilerini koyarız yani böyle şeyle yürüyor işte bu ee, büyük etkinlikler yani işte ona dair şimdi ben de hani son günlerde birkaç yazı yok hem siyasi yönü böyle oyunları kim var tabi sert çok böyle muhafazakar Amerikan bak bakış açısıyla yazılmış bir yazı vardı herhalde foreign policy'de o yani şey diyor yani işte e, en iyi tepki yolu e, spordur vesaire gibi şeylere o katılmamış ve şey hani çok sert diplomatik uygulama, yani katıldığınız zaman olimpiyatı ülke olarak bir kere ona oluyorsunuz diyor orada yaptığınız şey çok sınırlı kalır hani ancak katılmayacaksınız ki yani 1936'da CSO'nun 4 altını kazandı ne oldu? Yani Hitler oyunları düzenlemiş oldu yine. Evet, ve şey getirmiş yani onun meşruiyetini kazandı. Ama gitmeseniz işte 80'de olan Moskova'da ABD dahil kaç? 50 kadar batılı ülke katılmadı oyunlara. Ya, tabii yine oyunlar oldu ama hani hep akılda boykotlu olimpiyatlar olarak. Evet bu çevre ve doğa meselesi hakkında da bayağı ilginç şeyler var. Agost'taki bu çıkan e, mülakat ve söyleşte işte. Yani tüm inşaatları vandalizm olarak etkilemek, etiketlemek zorundayım diyor ee, Aydan Çelik'te. De. Kafkasya'nın değeri ve doğası hakkında zerre kadar bilgisi olmayan kişiler, çünkü bütün e, Kafkasya'yı da gezerek yapmışlar belgeseli. Sonucunu ön görmenin mümkün olmadığı kararlara imza attılar. En güzel yerlerden birini katletmek için toplanan vergileri harcadılar. Büyük bir trajedi diyor. Mesela Psu ve Mzimta olimpiyat inşaatından çıkan atıklarla kirlenmiş durumda. Adler bölgesinin içme suyu kaynakları da kimyasal atıklar nedeniyle zehirlenmiş. Yani Suren Gazaryan da Kuzey Kafkasya Çevre İzleme Komitesi yetkilisi de ...bunları anlatmış. Yani Sochi'nin olimpiyat adayının açıklandığı... ...2006'dan bu yana... ...iklim bile değişti diyor. Çok acayip. Doğruysa yani... ...söylenenler... ...belgeleniyordur herhalde. Yani anladığımız kadarıyla bu etkilerin bir kısmı da kalıcı olacak. Yani. Zaten talimat gördüyse... ...hani geri getirmek... Evet. ...çok mümkün değil. İşte bu mega etkinliklerde... yani ...bütün bunları hesaplayarak... Şeyi vermek yani ev sahipliği vermek belki hakikaten lazım. O zaman da işte şeyi çok kışletmiş oluyorsunuz. Hani bunlara uyarak işte çevre, sağlık, insan haklarına saygı tüm bunlara uyarak etkinlik organize edecek ülke sayısı da çok kısıtlı. Şeyi açtığınız zaman da bu sefer çemberi büyüttüğünüz zaman da işte şey oluyor böyle bir sıkıntı oluyor ve denetleyemiyorsunuz tabii yani. Ne Ulusal Olimpiyat Komitesi ne FIFA yani şimdi 2018'de de şey düzenleyecek. Dünya Akfası düzenleyecek futbolda. ve Bir sürü şehir söz konusu. Tabi orada tek bir yer değil yani. Soçi gibi ufak bir yer değil. Bir de o var işte ardından bu sefer 2022 Katar konuşulacak. Hani Soçi için 50 milyar dolar. u müthiş para diyoruz. Katar'ın bütçesine kadar söyleyeyim mi? 2022 için. Ee, 200 mesela. milyar dolar. 200. Evet. Yani Soçi'nin 4 katı. Para. 4 katı evet. 2022 için ayırdıkları bütçe 200 milyar dolar. Evet. Ve yani işte işçiler FIFA mesela orada bir rapor istedi. Yani işçilerin durumuna dair çalışma şartlarına dair bir iyileştirme var mı diye Mart'ın da sanıyorum bir ön rapor istedi. Burayı göreceğiz. Çok kısa da sporist tarafına da inelim istedim. Ben Sokin'in. Evet, lütfen. Bütün bu şeylerin ihtilafların yanı sıra şimdi kış olimpiyatları tabii daha hem spor dalı sayısında spor sayısı daha az hem de tabii katılan ülke de daha az. Burada 15 spor dalı ve 98 15 spor 98 dal var. Yani şeyde yaz olimpiyatlarında 28 spor ve 300'den fazla dalı buluyor. Dağıtlanma dair tabii sayısı daha az ve katılan ülke de daha az. Sadece 88 ülke var. ...kış olimpiyatlarında ve 18'i de sadece bir sporcuyla katılıyor... ...birer sporcuyla katılıyor... ...zaten bir... 10 kadar ülkenin çok büyük ağırlığı var... ...bugüne kadar kazanılan madalyarda ama... E, ...tarihsiz olarak en başarılı ülke Norveç... ...kış olimpiyatlarında... ...yani 4,5 milyonluk nüfusuyla... Yani ...bugünkü nüfusuyla... ...Norveç kış olimpiyatlarında en fazla altın ve toplam madalyayı kazanan ülke... ...ABD'nin daha iyi önünde... ...bu olimpiyata dair... ...tahminler var işte kim ne kadar olacak... E, Wall Street Journal gazetesi yapar onlar Biggen'in tahminlerini yapmışlar. Kıl payı Norveç'in ABD'ye geçeceğini öngörüyorlar. Yani 13 13'er altın madalya kazanacak onların tahminine göre iki ülke sporcuları ama Norveç bir fazla toplam madalya ile önde e, 33 madalya Norveç'e, 32 ABD'ye Kanada'nın 30 Almanya ve madalya almasını bekliyorlar. Yine sporunun önemli ülkelerinden sporlarının Avusturya 20, Güney Kore 16, Fransa ve İsveç 12, Hollanda'nın 12 madalya kazanması bekleniyor. İşte altta İsviçre, Japonya vesaire var. Bu arada... Rusya kaçıncı? Rusya Wall Street'in tahminine göre 6'sı altın 27 madalya ile 5. Evet. Ülke olacak. Türkiye? Türkiye altınlar yüksek ama... Türkiye sadece 6 sporcuyla katılıyor. Zaten bunu pek bu 4 5 6 kış olimpiyatlarında bir rakamı geçemiyoruz. Türkiye bugüne kadar kış olimpiyatlarında hiç madalya kazanmadı. Hatta hani final ya da işte ilk 8 16 diyebileceğimiz klasmanlara hiçbir sporcu girmedi. Bugüne kadar en başarılı olan isim 10 yaşından sonra Kanada yerleşip orada kariyer yapan ve Türkiye adına yarışan buz patenci Tuba Kara Demir'di. Ee, geçen olimpiyatta e, kadınlar buspatende ilk yani 24 finalist arasında girmişti. Bu ama hani e, eğitimini Kanada'da sürdüren ve hani o sayede ona kutuya çıkabilen bir isimdi. Tuva Kara Demir yani e, şimdi birçok tesis olmasına rağmen de Türkiye kıktan çok geri dün televizyonda Türkiye Kayak Federasyonu başkanının sözlerini duyunca hani şaşkınlık içinde kaldım şey yaratacağız. Tarihin en büyük, en başarılı olimpiyatı olacak. Sporcularımızdan madalya bekliyoruz gibi bir şeyler söyledi. Geveledi. Hani yalanım bu da diyecektim. Artık olabilir. Ee, şu ilginç ben, birisi hatırlattı bana. 2002'de haber yapmışım kış olimpiyatları öncesi. 12 yıl olmuş. Düşünün. 2010 olimpiyatlarından bu yana geçmiş. Ee, o zamanki iki sporcumuz Kelime Çetin Kaya ve Sebahattin Ologo Bu yolda yarışıyorlar. adam 12 yıl geçmiş. Yani yarışmaları tabii kişisel olarak başarılı ama kayaklı koşu sporcusu ikisi de. ben yani Türkiye kimse yetiştirememiş yerlerine bile. Evet, onların da madalya almasını Mümkün beklemek değil. çok... Tabii yani Türk sporcular 60'lardan 70'lerden aşağı inemezler. Hiçbir dalda. Bir tek şeyi bilmiyorum. Yine bir karma çift aslında. Artistik buz pateni buz dansında Alper Uçar'la Alisa Figonova çifti var. Yarısı Ukraynalı Ukrayna kökenli olan çift. Bilmiyorum hiç hani bir finalde finale yaklaşma şansı olur mu? Buz pateninde. Onun dışında tabii Türk kayakçıların şansı yok. Yani Alp tamam. disiplininde de işte iki sporcu var. Tuğba Taşdemir'le altıncının ismini unuttum. Yani sadece altı sporcu ve Hani tabi madalya zaten bahsedilemez şey de yok yani üst sırada Al, yaklaşma alt, şansı da yok. Altın madalya beklemiyorsun yani spor bakanı da beklemiyor mu konuşmamış mı o? onun açıklamasını görmedim ama hani televizyona çıkıp bu en iyi olimpiyatımız olacağız burada biz olay yaratacağız falan demek hani yalanın da üstünde bir şey yani kış olimpiyatlarının Türkiye, Türkiye ne yapma yani bölgesel birkaç etkinlik dışında en ufak bir başarısı olmayan ülkeyiz burada işte. Yani ama Al, algısal uyumsuzluk diyoruz. Bir biz şey bunu ama Güven yani, Bey'le konuştuk. Güven güzel. Şeyi unutmayalım. 2011'de Erzurum'da düzenlenen bu üniversiteler arası kış oyunlarında da bir tane gümüş madalyamız var. Onu unutmayalım bir de ben. E işte şey almıştı. Alper alıp çifte evet, zaten yani. ama bir üniversite oyunları hani hep söylediğim bir şey. Bir önemli sportif etkinlikten çok bir öğrenci panayarı gibi bir şey yani. Sportif değeri çok düşük. E yani hani olimpiyatı bırakın başka bir Avrupa şampiyons falan bile kıyaslanamayacak derecede ee, geride bir etkinlik ee, İkincisi işte ev sahibi zorlama itekka belki şey olmuştu bir tane bu iş için uğraşan bir çiftin yani Alperçe ben çok yıllarda tanıyorum bu da peşğre yani hakikaten ciddi olarak uluslararası başa olmak için uğraşan birisiydi ee, tek erkekler de belki istediği def oluşamayınca işte Alisa'yla bir Hedefe varmaya çalışıyor yani, yani bir ekstra çaba var orada Ülkenin şeyinin dışında ee, Sportif e, Altyapısının dışında Onun Evet, evet. Bir, Bitirirken de belki bir de Küçük e, habere değinelim Dedik Çok az evet evet bir şeyle alakalıydı bir haberdi aslında çok da vaktimiz kalmadı. Ee, Bask bölgesinde e, yer alacak bir futbol mücadelesinde futbol müsabakasındaki kullanılacak formalarda e, İstanbul'dan gidecekmiş bununla alakalı haberiniz var mıydı acaba diye de sormak istedim. Yok ben onu görmedim daha hangi libe lig maçı mı yoksa bir... Ee, aslında Bask dediymiş ben de yanlış anlatmışım. Ee, Küba ile Bask maçının formaları Kazava'dan geliyormuş. Ha, Kazova, ha, evet, oraya falan yolluyorlar Kazova? Evet, hmm, evet. Hmm, ilk hmm. siparişleri gitmiş, teslim alınmaya da gidildi yanlış hatırlamıyorsam. <gülüyor> Metin Yeğin konuşmuş bu konuyla alakalı. Kazova futbolu sadece endüstriye terk etmek istemiyor, direnişle futbolun arasındaki bağı da kurmak istiyor demiş. Böyle bir durum söz konusuymuş. Belki yanımızdaki haftada maçın sonucuyla beraber daha detaylı değinebilme fırsatı değil bulabiliriz değil mi? bu evet. durumu. Kazova işçileri kendine yönetecek. Bu hafta sonu diyebiliyoruz ama tekrardan bir kontrol etmek <gülüyor> lazım. 15 yani şey... Şubat'ta tamam buldum. 15 Şubat'taymış Havana'da oynanacakmış. Ee, şey yani Bask mil takımı mı bir tanesi? Ee, şöyle geçiyor. İlk üretimleri Bask ve Küba genç takımlarının diye geçiyor. Ha, genç takımlar. Evet, Anladım yani evet. İspanya'da e, özellik bölgelerin kendi bazı böyle hani nasıl diyeyim? Hani Sembolik. Onlar mil takım diyordur ama işte Katalonya'nın e, Bask ülkesinin mil takımları var. Hani... ...çifa turnevalarında olamıyorlar ama dostluk maçı yapıyorlar. Dostluk maçı. Herhalde yani. onun genç takımı evet. ee, olsa gerek. Sadece şeylerin. Bak, Türkiye'den de böyle bir katkı mu? gelmiş. Evet, onu da takip ediyoruz. Peki bitirdik böylece. Çok teşekkür ederizler. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Hatta'ya görüşmek üzere. üzere. Görüşmek üzere.